Nasıl olmalıyım? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin seyyidil murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Müslüman olarak ben nasıl olmalıyım? Cevap. Garip ve karip olmalıyız. Garbi ve kabri olmamalıyız. Evet. Başlangıçta, İslam dini bir fertten yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başladı. Tek tek insanlar davetine icabet ettiler. Davetine icabet edenler iman, Allah subhanahu ve taala'nın dinine teslim olmak yani Müslümanlık, insanlara karşı son derece samimi olmak gibi güzel ahlaka büründüler. Buna icabet eden Müslümanlar tek tek çok uzaktan parmakla gösterilirlerdi. Sair insanlar onlara bakıp hayran olurlardı. Kimisi kıskançlık akrebinin zehirine yakalandı, iğrendi. Onlarla alay etmeye başladı. Kimisi de o güzel ahlak hal ve yaşantılarına bakarak imrendi. Zaten kendileri bütün insanları imrendirmeye sevk ederlerdi. Ama meydan okumakla değil, güzel ahlaka bürünmekle taat ve ibadetle meşgul olmakla insanları imrendirirlerdi. Yani doğru söz söylemeyi, dürüst muamele yapmayı prensip ve adet edindiler. Nebi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem dini, onların hal, ahlak ve yaşantılarını ve İslamiyeti kabul etmelerini, dilleri ve örf adetleri bilinmeyen, garip bir memlekete düşen bir gurbetçiye benzeterek, Bede el-İslamu gariben, ''İslam dini örnek olmak hasebiyle garip olarak başladı.'' buyurdu. Burada İslam'ın zuhur ettiği gurbet diyarını tanımalıyız. İslam'ın zuhurundan önce Araplar vahşet halinde yaşamaktaydılar. Bu vahşet hali Araplara mahsus olmayıp bütün dünyayı kapsamış bir vahşetti. Roma devletinde hırs galebe çalmıştı. Hırs, servet, riyaset gibi güçleri, İlmi şahıslara tahsis etmek, gayrini alçak görmek demektir. Her türlü hileyi kullanıp serveti avlamaktır. Bugünkü kibar ismi kapitalizmdir. Pers devletinde haset galebe çalmıştı. Haset, varlıklıların sahip oldukları serveti ellerinden almaya çalışmaktır. Yani servetleri umuma dağıtmaktır. Bugünkü kibar ismi sosyalizmdir. Bunlara göre her şey herkesindir. Herkes de devletindir. Herkes devlettir demektir. Hırslı kimseler riyaseti ele geçirince reayayı ayaklandırmaya çalışırlardı. Kıskanan, haset eden kişiler riyaseti ele geçirince reayayı ayaklandırmaya çalışırlardı. Hasılı, üste gelen sabit, reaya harekette her iki sistemde de sükunu da hareketi de idare eden servet sahipleriydi. Arap gibi Pers ve Roma'ya tabi olmayan insanlar, hırslıların zulmünden hasetçilere, hasetçilerin zulmünden hırslılara sığınırlardı. Böylece dünya bir av ve avcılık manzarasını andırırdı. Öldürmeler, çalmalar, namusun paylaşılması, fuhuşun revaç bulması yerleşip yaygın hale gelmişti. Neredeyse üryan Kabe'nin tavaf edilmesi ibadet sayılıyordu. İşte bu manzarada Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve teala'dan aldığı vahiy ile halkı insanları hidayete tevhide davet etti. Daveti çok garip olduğu gibi davetine icabet edenler de çok garip idiler. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin davetine icabet eden Müslümanlar yani ashab-ı kiram, 1. İman ve ihlas şartıyla takva, yani Allah Teala'nın yasaklarından kaçmak, emirlerini yerine getirmek. 2. Bütün amaçları Allah Teala'nın rızasına bağlayarak bütün menfaatleri, mükafatları Allah Teala'dan dilemek. 3. Taat ve ibadetleri icra etmekte, doğru söz söylemekte, dürüst alışveriş yapmakta, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamakta, Hiçbir zulüm ve tecebbüre girmemekte sabır. 4. Doğru ve hakka mutabık inanması gibi söylemek ve söylemesi gibi yaşamak, yani sıdık. 5. İslam dinine aykırı tüm örf ve adetlerden temizlenmek. 6. Mahluktan karşılığını beklemek sizin mevcut olan maldan az çok Allah yolunda harcamak, yani infak. 7. Yapılan hatalardan Günahlardan dolayı yahut gaflet yahut eksiklik halinde ödenen taat ve ibadetten her üç saatte bir kere özellikle seher vaktinde yani fecirle güneşin doğuşu arasında istiğfar etmek vasıflarıyla garip olarak tanındılar. Bedel İslamu Gariben İslam, beğenilip parmakla gösterilen garip örnek olarak peyda oldu, neşet etti. Hiç benzeri olmaksızın İslam dini başlayıp ortaya çıktı. Ve seyaudu kema bada ve son zamanda da elbette başlangıçta peyda ve neşet olunması hali gibisine dönecektir. El muslimu imma garibun fe garibun min Allahi ve imma garibiyun fe Müslüman ya gariptir, Allah'a kariptir ya da garbidir, gabridir. Yani helak olmuştur. İtikatta garbi olursa kafirdir. Tabiat ve ahlakta garbi olursa, nifak şubelerinden bir şubedir. Giyim kuşamda garbi olursa, büyük bir tehlikededir. Çoğu zaman dış içe inkilab eder. Takva bir kimse, fasıkların giyim kuşamında bulunsa fasık olabilir. Aynı zamanda fasık, takva sahibi gibi giyinse, şekavetten kurtulabilir. لَا يَشْقَابِهِمْ suhum. Onlarla düşüp kalkan asla şaki olmaz kabilesindendir. Zikredilen bu yedi hasletle beraber Müslüman garipler 1. Sık sık tövbe ederler. 2. Allah Ta'ala'ya ibadet etmekte sebat ederler. 3. Allah Ta'ala'ya hamdü senada bulunurlar. 4. Allah Ta'ala için oruç tutarlar. Ruhi temizlikte bulunurlar. 5. Topluca cemaatle namaz kılarlar. 6- Allah Teala'nın hoşnut olduğu şeyleri söylerler. 7- Allah Teala'nın hoşnut olmadığı şeylerden vazgeçirirler. 8- Allah Teala'nın çizdiği hudutları korurlar. Yani haramı haram olarak tanırlar ve haramdan uzak dururlar. Bu on beş haslet kimde bulunursa, işte o gariptir, kariptir. Kur'an-ı Kerim'de de bu hasletlerle yaşayan müminlere müjdeler vardır. Mesela El-Tövbe suresinin 112, El-Ahzab suresinin 47, es suresinin 13. ayetlerinde ve daha birçok yerlerde. Bundan böyle Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem de son zamanda bu 15 haslet itibariyle yaşayan fert ya da toplumu فَتُوبَا لِلْغُرَبَائِ Mutluluk ve müjdeler garip yaşayanlara mahsustur buyurarak müjdelemiştir. Bu tür garipler de hadisi şerifte وَهُمُ الَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَ nasu min بَعْدِهِ مِنْ Ve بَعْدِ garip <وَغَرِب> kimseler de öyle Müslümanlardır ki benden sonra dinden halkın terk ettikleri sünneti, şeriatı en azında yukarıda sayılan 15 hasletle düzeltirler. 15 hasletle amel ederek güzel ahlakla yaşarlar diye vasıflanmıştır. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ديورك خط لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم bize dimdik bir çizgi çizdi. Sonra bu Allah'ın yolu misalidir dedi. Sonra sağında ve solunda eğri küçük çizgiler çizdi. Ve işte bu da yollardır. Her bir yol üzerinde halkı benliğine davet eden bir şeytan vardır buyurdu. Ve gerçekte bu dimdik muhkem yolumdur ve ona uyun. Mealindeki El-En'am suresinin 153. ayetini okudu. Sebilullah'tan murat, mukavemetli din ve dimdik olan yoldur. Doğrusu, gerçek itikat ve salih ameldir. Bu ise adetlenmediği, birçok cihetleri olmadığı için hak ve gerçektir. Ancak cihetlerinin değişikliği, derece ve makam itibarıyladır ki, ilim ve ameli ile ahiret yolunun yolcusu, onda suluk eder, yükselir. Artık ayağı ondan kayan, Yüksek mertebelerden düşüşü nispetinde, yoldan sapmış olur, maksadından geri kalır. Şu halde, herkes sırat-ı mustakim üzerinde olduğunu iddia eder. Kişinin sırat-ı mustakim üzerinde olmasının şahidi nedir diye sorulursa, şöyle cevap veririz. Bu iş iddiayla değildir. Yahut da kısır vehmi kullanmakla da değildir. Batıl sözle de değildir. Bilakis, Hak ve doğru yolun üzerinde olmanın alameti yine nakildir. Mesela kişinin ilmi, itikadı ve ameline bakılır. Eğer ilmi ve ameli, yiğit ve işin erbabı olan hadis ve fıkıh alimlerimizin ve ilk üç asırda yaşayan imamlarımızın sözlerine muvafık ise hak ve doğru yol üzerindedir demektir. Muhalif ise muhalefeti nispetinde yoldan sapmıştır demektir. Başta dört imam, bir de yiğit İmam Bukhari, Müslim ve Abdullah İbni Mübarek gibi kendilerine itimat edilen zevatlar olmak üzere hadis uleması, Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellemin ashabının, ashabından muhacir ve ensarlarının ve bunlara tıpatıp itikat ve amelde uyan tabiilerinin sözlerini, hal yaşantılarını, fiillerini, hareket ve sükunetlerini kitaplarında tespit ettiler. Sonra tespit ettikleri müşkül lafızları ve müşkül lafızların manalarını başta Abdullah i̇bn Mübarek, Ebu Süleyman Hattabi, muhyüs Sunne El-Bagabi, Muhyiddin Nevevi ve İmam Ayni olmak üzere birçok zevatlar izah ettiler. Lafzı tevatür ve senetle naklettikleri gibi lafzın hangi manada kullanıldığını da yine tevatür ve senetle tespit etmektedirler. Artık sözünde, fiilinde ve tavrında yani ahlakında bunlara muvafık, hak ve doğru yoldadır. Muhalif ise sapmıştır demektir. Ve bin netice hadisi şerifteki hututan, sağdaki ve soldaki yan çizgilerden murat ise ehli bid'atin yollarıdır. Bu hadise binaen rahatlıkla diyebiliriz ki, dina davet iki suretledir. Davetin birinci sureti, ashabı kiramı, ve ashabdan gelen meseleyi, senedini ve hadis metnine ulemanın vermiş olduğu izahatı sarf nazar ederek, heva ve hevesine uyup, din vasıtasıyla halkı, kendi benliğine davet ederek, meseleyi izah etmek, ve meseleye felsefi görüşleri karıştırmaktır. Bu davetin ismi, ister sağ olsun, ister sol, ne olursa olsun, görüş sahibi ve görüşü, indiği, akli ve felsefi olduğundan merduttur. Çünkü İslam dini halis, değerli bir madendir. Karışımı kabul etmez. Bu itibarla ehli bid'at'in yolları sağa sola meyilli, ifrat ve tefrit içerisinde tahakkuk eder, gerçekleşir. Birçok taksiratlar, birçok şerre meyil ve haddi aşmakla vasıflanır. Bu vasıfta olanlar ve bu tip davetçiler, doğrusu kendi benliğine davet edenler وَمَنْ اَضَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا <اللّٰه> Allah'tan bir yol göstermek olmaksızın kendi heva ve hevesinin peşine düşen kimseden daha sapkın kim var mealindeki El-Kasas suresinin 50 ayeti kerimesiyle şiddetle zembolunmaktadır. Dine davetin ikinci sureti sadece ihlas ve teslimiyetle kendi benliğini ortadan kaldırıp halkı dinin benliğine ashabtan sahih senetle gelen hadise ve hüküm olarak da ulemanın metne vermiş olduğu izahata davet etmektir. Hak ve doğru yolda budur. Çünkü hadis metinleri senetle geldiği gibi lügat ve ıstılah olarak metne verilen manada senet ve tevatürle zamanımıza kadar devam ede gelmektedir. Buna uyana güven bağlanılır, uymayana güven bağlanılmaz. Ehli sünnet vel cemaatin hepsi bu yolda sebatla suluk ettiler. İfrat ve tefritten sakındılar. Akıllarını, heva ve heveslerini, istek ve arzularını Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin istek ve arzularına uydurdular. Benliğine davet ettiler. Ve böylece la yu'minu ehadukum hatta yakuna hawauhu teban lima ji'tu bihi Sizden biriniz, hevası, istek ve arzusu, onunla gelmiş olduğum hükümlere tıpatıp uyuncaya kadar iman etmiş olmaz, emri şerifine uydular. Yani akıllarını, istek ve arzularını, ashab, tabi'in ve tebe-i tabi'in vasıtasıyla gelen Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadislerinin peşine düşürdüler. Sözlerini anlamaları için akıllarını kullanıp aracı ettiler. Hadisin esas hükmünce Allah Teala'nın rızasının kazanılmasını amaç edindiler. Biz dahi aklımızı kullanarak o büyük imamların sözlerini anlamaya çalışmalı, ona göre de amel etmeli, ihlas üzere buna devam etmeliyiz. Bir de el suresinin 112, El-Ahzab suresinin 47, Es-Saf suresinin 13. ayeti kerimelerinin ve daha birçok ayeti kerimelerin ve Tuğba lil-Gurabâi Mutluluk ve müjdeler garip yaşayanlara mahsustur. Hadisinin tebşir ettikleri garip müminlerden olmalı ve onlara garip olmuş olmalıyız. Garip olursak bile şartlar ne olursa olsun çocuklarımızla ilgilenmiş olmalıyız, yetiştirmiş olmalıyız. Çünkü hadisi şerifte Eddibu evladakum ala thalati hisalin Hubbi nebiyikum ve hubbi ehli beytihi ve kıraatı Kur'an, fâin hamlet al Kur'an fi zillillahi <Sessizlik> yâmla zillâ illa zillhu maa enbiyâhi ve asfiyâhi. Çocuklarınızı üç haslet üzerine edeplendirin. Nebinizin sevilmesi, ehlibeytinin beytinin sevilmesi, Kur'anın güzelce okunması üzerine edeplendirin. Çünkü Kur'anı ezberleyerek taşıyanlar hiçbir gölgenin olmadığı günde. Nebiler ve Allah'ın saf kullarıyla beraber Allah-u gölgesinde gölgesindedirler buyurulmaktadır. Yani arşın gölgesindedirler. Çocuklarımız hakkında elzem vazifelerimizden biri onları yetiştirmektir. Mesela çocuklarımıza rızkımızı veren, bizi yaratan, böylece şu görülen varlıkları yaratan, yaşatan, yeşerten Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala ruhumuzdan bize daha yakındır. Onun 99 isimleri vardır diye gerekli olarak öğretmiş olmalıyız. Allah Teala bizi kontrol etmektedir. Bizimle beraberdir. Ona namaz kılmamız, onun için oruç tutmamız gereklidir diye öğretmiş olmalıyız. Bunca varlıkları yaratan Allah Teala Rabbimizdir. Elimize bir nimet ulaşırsa elhamdülillah demeliyiz. Allah Teala doğru sözü söylemeyi sever. Doğru sözü söyleyeni de sever. Yalanı sevmez, hırsızlığı sevmez, çıplaklığı sevmez, içkiyi sevmez, bunları yapanı da sevmez. Allah Teala'yı sevindirirsek bize huzur verecektir. Kızdırırsak rızkımızı azaltır, bizi huzursuz kılacaktır diye bunları gerekli olarak öğretmiş olmalıyız. Geçmişte Müslümanlar çocuğun işitme kabiliyetini ilk meşgul eden şeyin ve çocuğun ilk işitmesinin Allah subhanehu ve teâlâ'nın ismi olması için çocukların ismini Abdullah, Abdurrahman, Abdüllatif hüdaverdi koyarlardı. Sonra, Eşhedü en la ilahe illallah kelimesini öğretmiş olmalıyız. Yani bu kainatı var eden zatın isminin Allah olduğunu, kendisinden başka korkusundan dolayı yahut sevilmesinden dolayı tapılan hiçbir mağbud yani tapınak olmadığını kalbimle tasdik edip dilimle ikrar etmekle birlikte sesimle de şahitlik yapıyorum demektir diye gerekli olarak öğretmiş olmalıyız. İkinci kez ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelimesini öğretmiş olmalıyız. Yani yine ben Muhammed sallallahu taala aleyhi ve sellemin Allah taala'nın kulu ve elçisi olduğuna Hak ve doğru yolu insanlara göstermek için Allah Teala'nın kendisini göndermesine kalbimle tasdik edip dilimle ikrar etmekle birlikte sesimle de şahitlik yapıyorum demektir diye gerekli olarak öğretmiş olmalıyız. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah Teala'nın yarattığı en sevgili kuludur. 571'de Mekke'de doğmuştur. 632'de Medine'de vefat etmiştir. Allah Teala onu çok sevmiştir. O da Allah Teala'yı çok sevmiştir. Onun için biz de onu çok sevmeliyiz. Onun sevilmesi, emirlerinin yerine getirilmesi, hoşlanmadığı ve yasakladığı şeylerin terk edilmesi demektir. Ona boyun eğmek, dinini kabul etmek, insan oğlunun üzerine düşen farz yani çokça gerekli bir vazifedir diye gerekli olarak öğretmiş olmalıyız. Üçüncü kez Allah Teala sevgili kulu ve Rasulü yani elçisi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve selleme Kur'an-ı Hakimi indirmiştir. Kur'an-ı Hakimin okunması, ezberlenmesi, manalarının öğrenilmesi ve hükümleriyle amel edilmesinden Allah Teala hoşnut olur, yani razı olur. Onun için gücümüz yettiği kadar Kur'an'dan bir şeyleri ezberlemeliyiz. En az derecesi de Fatiha ile birlikte namazda okuyacağımız elemtereden aşağı surelerdir diye gerekli olarak öğretmiş olmalıyız. Dördüncü olarak da bize Kur'an'ı hakimi okumasını yahut manasını öğreten hocalarımızı candan sevmeliyiz. Peygamberimizin soyundan gelen ve dini yaşamayı vazife edinenleri de peygamberimizin hoşnut olması için sevmeliyiz diye gerekli olarak öğretmiş olmalıyız. Erfadma baina lahyaika ve ma baina riclayka. İki çene arasındaki şeyi, iki ayak arasındaki şeyi koru. Ehfalu ni fi ashabi ve ashari. Fe men hafizani fihim hafizahullahu fi'd-dunya ve'l-ahireh. Ve men lem yahfizni fihim takhallallahu minhu ve men takhallallahu minhu awshaka an ya'khuzahu. Ashabımın ve kayın babalarımın kadir ve kıymetlerini bilmekle Beni gözetleyin, bana hürmet edin, sözüme de riayet edin, bunların şeref ve haysiyetine riayet edin. Koryanı Allah da dünya ve ahirette korur. Onların kadir ve kıymetini bilmeyen ve onlara riayet etmekle beni korumayan yani riayetsizlik yapan kimseden Allah Teala yüz çevirir. Allah Teala kimden yüz çevirirse gecikmeksizin onu yakalar diye buyrulan hadisi şerifleri, çocuklarımızın dimağlarına nakşetmiş olmalıyız. Çocuklarımıza sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hizmetine giren asabı kiramın Allah Teala için her türlü belalara göğüs açtıklarını, mallarını ve canlarını Allah Teala'nın yolunda harcadıklarını, yakınları ve uzaklarıyla Allah Teala için çarpıştıklarını, Allah Teala için yurtlarını ve her şeylerini terk ettiklerini başlarına türlü belalar gelmesine rağmen imanlarında sabr sebat ettiklerini, başkalarının gücü yetmediği derecede ashab-ı kiramın Allah ve O'nun Resulünü sevdiklerini, Kur'an-ı Kerim'i en geniş manası ve hükümleriyle birlikte bize bildirdiklerini, böylece kapsamlı bir surette hadis-i şerifleri bize bildirdiklerini, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadıklarını, Vefatlarına kadar gittikçe dinlerine daha fazla sarıldıklarını gerekli olarak öğretmiş, dimalarına nakşetmiş olmalıyız. Ve çocuklarımızın yetiştirilmeleri için hazırlık da budur. Gerek ilmihal gibi dini vazifeleri ve gerekse sanat okulunda veyahut herhangi bir okulda okutmak için, yukarıda belirttiğimiz gibi başlangıçta bu temel öğretilir. Riayet edilmezse çocuklar büyüdükçe yolları şaşırırlar. Hak batıl nereye gideceklerini seçemezler. Bocalarlar. Küfürle iman arasında, tembellikle çalışmak arasında yuvarlanıp giderler. Hadisi i şerifte "Allimussabiyes salata iza kana ibnu seb'i sinina ve dribuhu alayha iza kana ibnu asri sinina." çocuğa 7 yaşında namazı öğretin. Terk ederlerse 10 yaşında dövünüz buyrulmaktadır. Yani korkutun. Ana babaya bu vazifenin yerine getirilmesi farzdır. Fert ve toplum olarak bu vazifeyi yerine getirmiş olmalıyız. Diğer bir hadisi şerifte Allimû ebnâekum sebâhate varramye vel mer'ate el Çocuklarınıza yüzmeyi, ok atmayı öğretin. Kız çocuklarınıza örgü örmeyi öğretiniz buyrulmaktadır. Yani el işi Nakış, dikiş gibi şeyleri, ev işini güzelce öğretin. Bu bapta öğretmek farz olmasa bile fazilettir. Artık bizim zamanımıza göre şehir içerisinde yahut bir şehirden bir şehire gidilmesi için binmek adet olan araçların güzelce sürülmesi, kullanılması öğretilmelidir. Gerekirse hafif silahların kullanılması da öğretilebilir. Av ile avcılık yapmak gibi. İş, Av ve avcılık için silah öğretimi farz yahut vacip yahut sünnet değil ancak caizdir. Ama silah kullanmanın öğrenilmesinin vacip olması yahut da farz-ı kifaye olması asker hakkındadır. Türlü tehlikeler olduğu için askerliğin dışında silah kullanmanın öğrenilmesi ve öğretilmesi fazilet değildir. Tavsiye de edilmez. Askere gidildiği zaman Müslüman, kendisine teslim edilen silahın kullanılmasını güzelce öğrenmelidir. Öğrenmesinin vacip veya farz-ı kifaye olduğunu da unutmamalıdır. Ve nihayet, askerliğin dışında olsun, askerlikte olsun, silahın bulundurulması müstehap ise de, çocuklardan korunmamasının ve silahla şakalaşmanın haram olduğunu da unutmamış olmalıyız. Bizler bir araya gelişimizde, gerek namazla alakalı sureleri, gerek amentüyle yani imanla ilgili meseleleri, gerek güzel ahlak ve gerekse helal haram ve ilmihal bilgilerini ve özellikle doğru söz söylemenin ve dürüst alışverişin farz olduğunu gerekli olarak birbirimize öğretmiş olmalıyız. Yanıldığımız yerde hatamızı, bilmediğimiz yerde öğrenmeyi kabul etmiş olmalıyız. Hata yapmanın, bilmediğimiz meseleleri öğrenmenin ayıp olmadığını, hatamızı görmemek ve bilmediğimiz yerde öğrenmememizin hata olduğunu bilmiş olmalıyız. Bilip de bilgisini kavminin seviyesine kadar inip öğretmeyen, dini bir mesele öğretildiği takdirde öğretimi, öğütü kabul etmeyenler, gerek Kur'an'da, gerekse hadisi şeriflerde şiddetle zemmedilmektedir. Ez cümle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, bir gün hutbe okurken Müslümanlardan bazı taifeleri övmüş, hayırla yad etmiş, sonra şöyle buyurmuştur. Ma balu aqvamin la yufaqihun jiranahum ve la yuallimunahum ve la yaidunahum ve la ya'murunahum ve la yanhunahum. Ve balu aqvamin la yetaallamun min jiranahum ve la yetafakkahun ve والله لا يعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعيذونهم ويأمرونهم وينهونهم ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعدون اولا ثم نزل فقال قوم من ترونه عنا بهؤلاء قال الاشاعريون هم قوم فقهاء ولهم جيران جفات من أهل المياه والأعراب فبلغ ذلك الأشعاريين فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر فما بالنا فقال ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم وليأمرنهم ولينهونهم وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعذون ويتفقهون أولأوا عاجلنهم العقوبة في الدنيا فقالوا يا رسول الله أنفطن غيرنا فأعاد قوله عليهم فأعادوا قولهم أنفطن غيرنا فقال ذلك أيضا فقالوا أمهلنا سنة فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويعذوهم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه لو اين الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما ne oluyor şu kavme nefsin aleyhinde ve lehinde olan şeylere komşularının akıllarını erdirmiyorlar Ehemmiyetle helal haram bilgilerini onlara öğretmiyorlar. Ehemmiyetle onlara öğüt vermiyorlar. Allah'ın hoşnut olduğu şeyleri ehemmiyetle onlara emretmiyorlar. Allah'ı kızdıracak şeylerden ehemmiyetle onları vazgeçirmiyorlar. Ne oluyor şu kavme? Ehemmiyetle helal haram bilgilerini komşularından öğrenmeyi kabul etmiyorlar. Komşularından nefsin aleyhinde, lehinde olan şeylerin bilgilerini dikkat edip öğrenmeyi kabul etmiyorlar. Onlardan öğüt kabul etmiyorlar. Allah'a and olsun, ya bir kavim komşularına öğretecekler, dikkatle onların akıllarını erdirecekler, onlara öğüt verecekler, Allah'ın hoşnut olduğu şeyleri onlara emredecekler, Allah'ı kızdıran şeylerden onları vazgeçirecekler, Aynı zamanda bir kavim komşularından öğrenmeyi kabul edecekler, nefsin aleyhinde, leyhinde olan şeylere dikkat ederek kulak asacaklar, komşularından öğütleri kabul edecekler, yahut da ben gecikmeksizin kendilerini cezalandıracağım. Sonra minberden indi. Akabinde bunu işitenlerden bir kısmı, o kavimle kimi kastettiğini bilir misiniz? diye birbirlerinden sordular. Kavmin, Eş'ariler kabilesi olduğuna karar verdiler. Derken şöyle dediler. Zemmedilenler Eş'ari oğullarıdır. Çünkü onların bir kısmı dinde anlayış sahibi, helal haramı bilen bir kavimdir. Ve diğer bir kısmı da onların su başına konan bedevi komşularıdır. Birinci kısmı öğretmemekle, ikinci kısmı öğrenmeyi kabul etmemekle zemmedilmiştir. İş bu hadise Eş'arilere ulaştı. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a geldiler. Akabinde şöyle dediler. Ya Resulullah, bir kavmi hayırla zikrettin, bizi ise şerle zikrettin. Bizim hatamız nedir? Akabinde Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Allah'a andolsun, ya bir kavim komşularına öğretecekler, dikkatle akıllarını erdirecekler, onlara öğüt verecekler. Allah'ın hoşnut olduğu şeyleri onlara emredecekler. Allah'ı kızdıran şeylerden onları vazgeçirecekler. Aynı zamanda bir kavim komşularından öğrenmeyi kabul edecekler. Nefsin aleyhinde, lehinde olan şeylere dikkat ederek kulak asacaklar. Komşularından öğütleri kabul edecekler. Yahut da ben sizin dünyada kendilerini cezalandıracağım. Akabinde eşariler şöyle dediler. Ya Resulallah! Başkalarımızı biz mi akıllandıracağız? Peygamber sallallahu te'ala aleyhi ve sellem onlara sözünü tekrar etti. Eş'ariler de başkalarımızı biz mi akıllandıracağız sözünü tekrarladılar. Peygamber sallallahu te'ala aleyhi ve sellem tekrar bu sözünü söyledi. Bunun üzerine eş'ariler bize bir sene mühlet ver dediler. Peygamber sallallahu te'ala aleyhi ve sellem nefsin aleyhinde ve lehinde olan şeylere komşularının akıllarını erdirmeleri, ehemmiyetle helal haram bilgilerini onlara öğretmeleri, ehemmiyetle onlara öğüt vermeleri için kendilerine bir sene mühlet verdi. Ve sonra İsrail oğullarından kafir olanlar, Davut ve Meryem oğlu İsa'nın dilleri üzere lanetlenmişlerdi. Bunun sebebi de isyanda bulundukları iş ve hadlerini aşmalarıydı. Onlar işledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Mealindeki El-Maide suresinin 78 ve 79. ayetlerini okudu. Bizler öncelikle Allah ve O'nun Resulüne kendimizi sevdirmiş olmalıyız. Rızalarını talep etmiş olmalıyız. Ve ikinci olarak her birimiz nefsimizin aleyhinde ve lehinde olan şeylere kendi aklımızı ve diğerimizin aklını erdirmekle Helal haram ilmini öğrenip öğretmekle, öğüt verip kabullenmekle, Allah'ın hoşnut olduğu şeyleri emredip emri kabul etmekle, Allah'ın yasak ettiği şeylerden uzaklaştırıp uzaklaşmayı kabul etmekle, kendimizi kardeş ve arkadaşımıza sevdirmiş olmalıyız. Ve böylece her birimiz diğerine fevkalade her türlü hayrı toplamış olmalıyız ki ciddi mümin ve Müslüman olmuş olalım. Nitekim eddinunun nasihatu Gerçekte tanımış olduğunuz din nasihattir. Hadisinde Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem dinde özün, sözün, fiilin özleşmesini balın, yağın, buğdayın altının özleşmesine benzeterek din gayrinden sevgiyi kazanmak ve her türlü hayrı toplamaktır. Buyurunca Ashab radiyallahu taala anhum "Limen ya Rasulallah" ''Ya Resulallah, kime kendimizi sevdirelim ve kime hayrı toplayalım?'' dediler. Bunun üzerine, ''Lillahi velikitabihi velirasulihi veli e'immetil muslimin ve âmmetihim.'' Öncelikle Allah'a, O'nun kitabına ve Resulüne kendinizi sevdirmelisiniz ve her türlü hayrı dilemelisiniz. İkinci olarak da, mümin ve Müslüman olarak iş başına gelen Müslüman imamlarınıza, yani din ve dünya liderlerinize kendinizi sevdirmiş olmalısınız. Sonra, cemaat olarak her bir fert diğerine kendini sevdirmiş olmalıdır, diye buyurdu. Allah Teala'ya kendimizi sevdirmemiz için, şirk ve küfrün bırakılması şartıyla, celal ve kemal sıfatlarıyla Allah Azze ve Celle'yi vasıflamakla, ve zatı şerifini, isimlerini, sıfatlarını bütün noktanlıklardan tenzih etmekle beraber, ona itaat etmeli, asi olmaktan kaçınmalı, Allah için sevmeli, Allah için buğz etmeli, ona itaat edenlere muzaharet, yardımda bulunmalı, isyan edenlere husumet, düşmanlık yapmalı, küfredenlere cihat etmeli, savaşmalı, nimetlerini itiraf ile şükürde bulunmalı, her işimizde ihlas ve samimiyet göstermeli, bütün bu sayılan vasıflara, davet ve teşvik etmeli, bu hususta bütün insanlara yahut mümkün olanlara lütuf göstermeliyiz. Allah Teala'nın kitabına karşı özleşmemiz, doğrusu kendimizi Allah Teala'nın kitabıyla özleştirmemiz için onun Allah'ın kelamı olduğuna, onu Allah'ın indirdiğine, kul sözlerinin hiçbirinin ona benzemediğine, kullardan hiçbirinin onun benzerini getiremeyeceğine ve hükümlerinin hak olduğuna inanmalı, sonra ona tazimde bulunmalı, onu tecvid ve adabına riayet, harflerine dikkat ederek huşu ile okumalı, düşmanların tahrifine ve ona dil uzatanlara karşı müdafada bulunmalı, Kur'an-ı Kerim'de beyan buyrulan her şeye inanarak tasdik etmeli, ahkamına vakıf olmaya çalışmalı, umum ve husus meselelerini anlamaya çalışmalı, nasihatlerinden ibret almalı, acayip ve garaibi hususunda tefekküre dalmalı, muhkem ayetleriyle amel, müteşabih olanlarını tasdik etmeli, güçlü olunursa umumunu, hususunu, nasih ve mensuhunu araştırmalı, Kur'an ilimlerini neşir ve o ilimleri, o nasihatleri öğrenmeye davet etmeliyiz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme kendimizi sevdirmemiz, her türlü hayrı kendimize ve ona toplamamız için onun peygamberliğini tasdik ile getirdiği şeylerin hepsine iman etmeli, emir ve nehirlerde ona itaat etmeli, hayat ve vefatında ona muzaharette yardımda bulunmalı, ona yardım edenleri desteklemeli, düşmanlarına düşmanlık yapmalı, ona tazimde bulunmalı, sünnetini ihya etmeli, davasını, şeriatini neşretmeli, şeriatin haram gösterdiği şeylere değer vermemekle onun ilimlerini öğrenmeli, manalarını anlamalı ve bunları başkalarına da öğretmeli ve tebliğ etmeli, okur ve öğretirken ilme hürmetkar davranmalı, terbiye ve nezaket dairesinde okumalı, bilmediği bir ilim hakkında söz söylememeli, şeriatini taşıyan ulemaya hürmet ve tazimde bulunmalı, Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemin ahlak ve adabıyla ahlaklanmalı, onun ehli beytini ve ashabını aşırı derecede sevmeli, sünnetinde bidatçilik eden veya ashabı kiramdan birine dil uzatanların semtinden kaçmalıdır. Müslüman imamlara kendimizi sevdirmemiz, ve onlara fevkalade her türlü hayrı toplamamız için, onların hükümdar ve komandanlarına özel ifadeyle, ulul emre itaat, hak uğrunda kendilerine yardım etmeli, haktan ayrılmamalarını uyarmalı, unuttukları şeyleri veya henüz duymadıkları Müslüman haklarını talep etmede, lütfu nezaketle ihtarda bulunmalı, onlara isyan etmemeli ve halkı onlara itaat hususunda, Gönül birliğine davet etmelidir Cemaat olarak da Her bir ferdin kendini diğerine sevdirmesi Ve fevkalade Her türlü hayrı ona toplaması için Din ve dünyalarına Faideli olan şeyleri Kendilerine göstermeli Onlara öğretmeli Kusurlarını görmezden gelmeli Onlara eza etmemeli Yardımlarına koşmalı Zararlarını gidermeli iyiliği emir kötülüğü etmeli büyüklerine hürmet, küçüklerine şefkatte bulunmalı, aldatmamalı, haset etmemeli, kendisi için dilediğini onlar için de dilemeli, kötü gördüğünü onlar için de kötü görmeli, onların mallarını, canlarını, ırzlarını, kendi namus ve şerefi gibi mudafa etmeli, kendilerini bu sayılan şeylerle ahlaklanmaya teşvik etmeli, ve taatleri hoşlukla onlara sevdirmelidir. Beni Tekim Cerir bin Abdullah radıyallahu ta'ala anhu diyor ki: "Bey'atu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ala ikami's salati ve ita'i zakati ve'n-nuh'i li kulli Rasulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem namazı dosdoğru tadile erkan üzere kılmak, zekatı müstehaklarına vermek ve her Müslümana nasihat etmek yani fevkalade her türlü hayrı onlara dilemek üzere beyat ettim. İşte görüldüğü gibi, ashabın Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme beyat etmeleri hadisinde, her Müslümana nasihat etmek, yani fevkalade her türlü hayrı onlara dilemek hasleti ehemmiyetle konu edilmiştir. İş böyle olunca, evvela her bir insan kendi nefsine fevkalade, her hayrı toplamış olmalıdır. Mesela, ihlasla amaç ve inançlarını, ivaz ve garazdan, nifak ve gösterişten, amelini bozgunluk ve düzensizlikten, ahlakını nefsani, şeytani, hayvani her türlü hile, saldırganlık ve sapkınlıktan arındırmış olmalıdır. Sözünde doğru, alışverişinde dürüst olmuş olmalıdır. Şayet bir yerde ayağımız kaydıysa, bir hata işledikse, Nasuh tövbeyle dönmüş olmalıyız. Herhangi bir hayırlı fırsatı kaçırmış isek, mesela namaz ve oruç gibi ibadetleri kazaya bırakmış isek, yeniden ödemiş yani kaza etmiş olmalıyız. Böylece kendimize nasihat edişimizle kalbimizi ibret almaya, ruhumuzu Allah ve O'nun Resulünü sevmeye karargah kılmış olmalıyız. Daha da kuvvetimiz varsa iç duygularımızı müşahadelere dikip hazırlamış olmalıyız. En azında her bir azamızı kendisine yasaklanan günahtan, mesela kalbimizi gafletten, dimağımızı İslam'a aykırı menfi fikirlerden, gözlerimizi harama bakmaktan sakındırmış, dilimizi yalandan korumuş ve zikre alıştırmış olmalıyız. Zira Allah Teala, El-İsra suresinin 36. ayetinde, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Kullu anhu Bilgin olmadığı şeyleri söyleme. Hiç şüphesiz kulak, göz, kalp bunlardan her biri kendisinden sorumludur buyurmaktadır. Bizler kulak, göz, kalp ve hatta elimizin iradi hareketlerinden sorumluyuz. Böylece bulu çağından itibaren geçirmiş olduğumuz ömrümüzde, bedenimizi ne ile çürüttüğümüzden en kapsamlı manasıyla gençliğimizin nimetinden rızkımızı nereden kazanıp ne gibi yerlerde harcadığımızdan bilgilerimiz nispetinde ne gibi işler yaptığımızdan sorumluyuz. Nitekim hadisi şerifte la tezulu kadam ibni adama yawm al kıyamete min indi rabbih hatta yus'al an hamsin an umrihi fima afnahu ve an şebabihi fima وَعَنْ min مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ وَف۪ي مَا اَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَا Allah Teala'nın huzurunda ve kıyamet gününde kul beş şeyden sorulmadıkça ayağı yerinden ayrılmaz. Ömrünü ne ile geçirip çürüttüğünden, gençliğini ne ile tükettiğinden, malını nereden kazanıp ne gibi yerlerde harcadığından, bildiği ile ne gibi amel ettiğinden sorulur buyurulmaktadır. Ben ömrümü helal kazanç ve ibadet gibi hayırlarda mı, yoksa şerlerde mi harcıyorum? 15 yaş ile 45 yaş arasında şehvet ve gazap kuvvetlerimin enerjisini helalde mi, haramda mı tüketiyorum? Kazandığım malı helalden mi, haramdan mı kazanıyorum? Kazandıktan sonra da ne gibi yerlerde harcıyorum? Ayrıca bildiğimle ne amel ediyorum? Bütün bunları iyiden iyiye bilmiş olmalıyım. İşte görüldüğü gibi, malının nereden kazanıp, ne gibi yerlerde harcadığından buyruldu. Her bir nimetten bir kere sorumluyken, kul kazancı hakkında iki kere sorumlu olmaktadır. Rızkımı nereden kazanıp, nerede tükettiğimi, her an şuurumda tutmuş olmalı ve sorumlu olduğumu iyiden iyiye bilmiş olmalıyım. İşte bu düşünce, Mesuliyet hissi ile ifade edilir. Öyleyse, itikat, ibadet, halkla muamele ve ahlakı ben gücüm nispetinde öğrenmiş olmalıyım. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi, Levami'ul Okul adlı eserinde şöyle demektedir. Her mümin, Allah'ın kitabını, peygamberin hadislerini gücü nispetinde okuyup öğrenmelidir. Allah'ın zat ve sıfatlarına alakadar bilgileri bilmelidir. Çünkü bunu bilmek ilk vaciplerdendir ve ilmin en şereflisi bunlardır. Şu ruhani hissine dikkat çekerek Muşarun ile şöyle devam eder. Akıllıların allah Teala'nın huzuruna varmadan evvel kendilerini O'nun huzurunda bulundurup hesabe çekmeleri gerekir. Çünkü bu nimetin zevalinden sonra tedbir imkanı olamaz. Bu sorumluluktan kurtuluşun yolu her bir iki saatte Mü'minin kendini kontrol etmesidir. Geçen zaman hayırla geçmiş ise hamd eder. Şerle geçmiş ise tövbe ve istiğfar etmelidir. Kurtuluş burada. İşte muhasebe, işte mesuliyet hissini bildiren şu hadisi şerifdir. şeriftir. Leysa yatahasaru cenneti ala şey'in illa ala marrat bihim wa lam yezkurullaha taala fiha. Cennette zikirsiz geçen saatlerin hasretinden başka Ehli cennet hiçbir şeyin hasretini çekmezler buyrulmuştur. Özellikle Rabbimin ne gibi şeylerden benden razı olacağını, ne gibi şeyleri yapmam ve terk etmemden benden kızacağını iyiden iyiye bilmiş olmalıyım. Hadis-i şerifte inna Allah yerda lekum selasen ve yeshata lekum selasen. Yerda lekum en tabuduhu ve la tushriku bihi şeyen ve en tetasimu bi cemian ve antonasihu man ve yeskhatu lekum qila wa qala ve kethretu Gerçekte Allah Teala sizin üç hasleti yapmanızdan razı olur. Üç hasleti yapmanızdan size kızar. Hiçbir şey ortak etmek sizin kendisine halis ibadet yapmanızdan. Allah Teala'nın o muhkem dinine toptan sarılmanızdan Allah Teala'nın sizin başınıza idareci getirdiği kimseye fevkalade her türlü iyilik yapmanızdan razı olur. Gerçekte Allah size dedi dedim sözünüzden, başıboş çok soru sormanızdan, mallarınızı sağa sola savurmanızdan kızar. Buyurulmaktadır. El-Bakara suresi 2 ve 3. ayetlerindeki hudallil lil mutteqine bil gaybi cümleyi tayyibesi ve Kur'an-ı Hakim Takva sahiplerine hasaten doğru yolun ta kendisidir ki o müminler hulusi kalple gaybe inanırlar diye tercüme edildiği gibi görülmemeleri halinde yani gizlide dahi inandıkları yani doğruluğuna hükmettikleri zikir ve ibadetlerini icra ederler diye de tercüme etmek mümkündür. İş böyle olunca birinciye göre hulusi kalp kastedilmiş İkinciye göre hulusi kalple birlikte Sıdık ve sadakat da kastedilmiştir. Yani ihlas ve sadakat hem imanın hem ibadetin şartıdır. Çünkü sadakat olmaksızın nifaka, ihlas olmaksızın riya ve gösterişe yol açılır. Hulusi kalple görmeden inanmak imanın şartı olunca bir şeyleri görmeye çalışarak değil, sadece Allah subhanehu ve Taala'nın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 Müstahaklarına verdiğimiz zekattan, tutmuş olduğumuz oruçtan, hac yapmamızdan, zikir çekmemizden, Kur'an'ı tilavet etmemiz, okumamızdan amaçladığımız sevaplar, cehennemin azabından kurtuluş, cennet ve nimetlerine ulaşmak gibi şeyler gaybi faidelerdir. Her hususta ve her yerde gaybi faideleri amaçlamalıyım. Rabbimin emri olduğu için yapıyorum diye hükmetmeliyim. Bunun ismi niyettir. Ne olursa olsun, başlamak zamanında herhangi bir ibadette Allah Teala'nın rızasını kazanmaktan, azabından kurtulmaktan, cennetin nimetlerini kazanmaktan başka şeyi amaçlamaya da şirk ve riya gösteriş denilir. Mesela namaz kılayım, halk beni sevsin gibi. Şu halde herhangi bir ibadete başlayacağım zamanda doğrusu abdest alırken dahi Kalbimi Rabbimin rızasını kazanmaktan başka her şeyden temizlemeliyim. Ve ibadetleri ivazsız garasız yapmaya da ihlas denilmektedir. İhlasla başlanılan bir ibadetin yapılışı esnasında gelen vesveseler şirk ve riya sayılmaz. Başlamakta böylece yapmayı başardığım zaman Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah gibi söylediğim sözler telaffuz olarak keyfiyet olarak yani şekil olarak Allah Teala'nın dinine uyuyorsa, bu söylediğim sözlerden yahut hareketlerimle kıldığım namazdan Allah Teala razı olur demektir. Her şeyde, her ibadette Rabbimizin rızasını amaçlamalıyım. İş bu amacımın adı da niyettir. İnsan neden korkup ona boyun eğdiğini, neyi sevip ne için söz söylediğini, hareket ettiğini, iyiden iyiye araştırmalıdır. Eğer söylediği söz, yaptığı hareket hakkında dinin emri varsa, bu şirk sayılmaz. Mesela peygamberi sevmek, üzerinde salavat okumak, şefaatini ummak, bundan dolayı onu vesile edinmek şirk olmadığı gibi, onun ardınca giden ashabını ve zamanımıza kadar tabilerini sevmek, radıyallahu ta'ala anhum, rahmetullahi ta'ala aleyhim, Demekle anmak da şirk olmaz. Tabii ki bunlara da ibadet yapılmaz. İbadet yaptığım zamanda bunlara uymalıyım. İbadetimi Allah Teala'ya tahsis etmeliyim. Kula ibadet etmek ayrıdır, kula saygı ayrıdır. Büyüklerime saygı göstermeli, küçüklerime şefkat etmeliyim. Bir kimseye boyun eğmemde Allah Teala'nın yasağı yoksa ve emri İslam dinine aykırı değilse ona boyun eğmemde zarar yoktur Milakis boyun eğmem gerekir Mesela anne, baba, hoca, patron, amir yahut başkanın Bir şişe içki bana getir demesinde boyun eğersem Allah-u Teala'dan başkasına boyun eğmişim ve Rabbimi kızdırmışım demektir Bunların emri dine muvafık olursa Mesela şu masamı temizle, sobayı yak, saati yap Hasılı, mübah bütün şeylerde emre itaat mübahtır, sünnetlerde sünnettir, vaciplerde vaciptir, cihat gibi, farzlarda farzdır, amirle beraber kafirlerle fiilen savaş gibi. Şu halde herhangi bir işte Allah Teala'nın benim başıma getirdiği kimseye mübahlarda mübah olarak, sünnetlerde sünnet olarak, vaciplerde vacip olarak boyun eğmeliyim ve bu boyun eğme mukabilinde sevabını Allah Teala'dan dilemeliyim. İş bu boyun eğmenin adı itaattir. Burada kula itaatin Allah Teala'ya itaat olduğunu bilmiş olmalıyım. Allah Teala'nın yasakladığı şeylerden sakınmaya itaat, emirlerini yerine getirmeye de ibadet denilmektedir. İbadet Allah Teala'ya mahsustur. Gayri ne olursa olsun, kim olursa olsun ibadete müstehak olamaz ve kendisine ibadet edilemez. Zira bir kimseye ibadet etmenin şartı, kendisine ibadet edilen zatın her şeyi yaratması, her zararı def etmesi, her faideyi dokundurması, her şeyin rızkını vermesidir. Bu vasıflar ise Rabbimiz Teala'dan başkasında yoktur. İtaat, ibadet gibi değildir. Allah Teala'nın dinine muhalif olmayan şeylerde, Üst sayılan zevatlara da itaat edilir. Bunlara itaat Allah Teala'ya itaattir. Mesela peygamberin emri şeriflerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak Allah Teala'ya itaattir. Allah Teala'nın bize baş yaptığı ana babamıza, hocamıza, amirimize, idarecilerimize boyun eğmemiz itaattir. Bu itaatimiz hakikati halde Allah Teala'ya sureten bunlaradır. İnsanın gücünün yettiği yani yapabildiği şeylerde bunlardan yardım dilemek meşrudur. İnsanın yapamadığı mesela yaşatmak, bir zararı defetmek, bir faideyi celbetmek gibi gaybi olan şeylerde yardım dilemek meşru değildir. Zira bunlar rububiyet vasıflarıdır. Allah Teala'ya mahsustur. Bu tür yardımlar sadece Allah Subhanahu ve Taala'dan dilenir. Gaybi şeyleri Allah Teala'dan başkasından dilemek dahi şirktir. Bunun için her namazda "İyyake na'budu ve iyyake nestaîn." yani "Ya Rabbi, bütün ibadetlerimizi sana tahsis ederiz. Gaybi olan ve olmayan tüm yardımları da sadece senden dileriz." diyoruz. "İyyake na'budu ve iyyake nestaîn." de tevhide inandığımı ilan etmeliyim. Zira tevhid alemi yoktan var etmek hali hazırda idare etmek, nizamını korumak, her şeyin faili olmak gibi rububiyet vazıflarını Allah Teala'ya tahsis etmektir. Bu inanmaya tevhid, inanana da muvahhid denilmektedir. Ya şeyh filan, bana filana şifa ver, sözü büyük bir hatadır. Çünkü bu söz tevhidi bozar. Şeyh beni hidayet etti, şeyhim olmasaydı kafir olurdum, gibi Sözler De Şirke Götürür Bu Tür Tevhidi Bozan Her Türlü Tehlikeli Söz Ve Hareketlerden Sakınmalıyım Bir muvahit Olarak Uluhiyet Ve Rububiyet Vasıflarının Cümlesini Allah Subhanehu Ve Teala'ya Tahsis Etmeliyim Ve Yezhatu Lekum Ve Kale Ve Ketrate s Ve İda'atel Mali Gerçekte Allah Size Dedi Dedim Sözünüzden Başı Boş Çok Soru Sormanızdan Mallarınızı sağa sola savurmanızdan kızar. Yani hoş görmez, hoşnut olmaz. Rabbimi kızdıracağım yerlerden son derece sakınmış olmalıyım. Mesela, feylesoflar şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Şu adam taksi aldı, şu adam ev yaptı gibi şeylerden uzak kalmalıyım. Böylece gazetelere, günlük hadiselere ve her havadise kulak verip bunlarla vakit doldurmaktan Allah Teala hoşnut olmaz Şu halde vaktimi bunlarla Öldürmemeliyim Söz söyledimse doğru sözü söylemeliyim Bir olayı anlattımsa Olduğu gibi anlatmalıyım Kendi hayatımdan bir şeylerden Bahsedersem ifrat ve tefritten Sakınmış olmalıyım Dini bir meseleyi naklettiğim Yahut öğrettiğim takdirde ihtiyaçtan fazla izahatta Bulunmamalıyım Meseleyi zapt ve rapt etmeliyim Tekrarlamalıyım Meseleyi en doğru kitaplarda, en muhtemet ulemadan olduğu gibi kendi görüşümü katmaksızın net nakletmeliyim. Güzelce arabi ilmini bilmesem, Kur'an ve hadisi mana etmekten sakınmış olmalıyım. Ve eti al-qurbah hakkı ve al-miskin ve abne sabil ve la tabdir tabdira. İnne al-mabdirin kanu iqxwan shiyatin ve kan shiyatanu l-rabbhi kafura. Yakın akrabayâ. Yoksula, yolda kalmışa haklarını ver. Malını israf ile saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar, şeytanların biraderleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Mealindeki El-İsra suresinin 26. ve 27. ayeti kerimelerinde Allah-u Teala insanı iki kötü hasletten sakındırmıştır. Birincisi, birinci ve ikinci göbekte birleşen yakın akrabanın fakir ve miskinlerin, yolcuların elde mevcut olan nimetten mahrum bırakılmasını yasaklamıştır. Bir Müslümanın yakın akrabasına infak etmesi, fakir oldukları takdirde farz, ihtiyaçsız oldukları takdirde sünnet veya müstehaptır. Nisaba malik olduğu takdirde, malının cinsine göre bunlardan başkasına zekat vermesi farz olur. Bunda tutumluluk haram olduğu gibi, Masiyet olabilecek yerlerde de malı zayi etmek haram olur. İkincisi, meşru olmayan yerlerde haksız yere malı savurmayı yasaklamıştır. Haksız yere mal harcamak israf ve tebzirdir. Her iki haslet birdir. Her ikisi de hırs ve ihtirasın semeresidir. Bu itibarla Allah-u Teala yukarıdaki ayet-i kerimelerde şeytanın huyu olan meşru yerlerde malı harcamamayı, Meşru olmayan yerde harcamayı haram kılmıştır. Binaen aleyh, yakın akrabalarımı, sonra komşularımı elimdeki nimetten faidelendirmiş olmalıyım. İsraf ve tebzirden son derece sakınmış olmalıyım. Cimriliğe girmemeliyim. Cimrilikle israfın ortası cömertlik ve iktisat olur. Bu itibarla iktisat, şer'i izin olduğu yerlerde ihtiyaçları tespit etmek, ve ihtiyaç nispetinde malı tutmak ve yahut harcamaktır diye tarif edilir. Bu ortayı bulabilmek şer'i hükümleri bilmeye bağlanmaktadır. Kazanma ve harcama hususunda şer'i hükümleri iyi'den iyiye öğrenmiş olmalıyım. Şer'i izin olduğu yerde malın tutulması veya yahut da harcanması meşru olur. İzni dışında tutmak veyahut yahut harcamak gayri meşru ve haram olur. Zira Malı israf etmek, cimrilik gibi yıkıcı bir davranıştır. Bir haram işlemekte harcanılan bir lira israftır. Haceti asliyenin dışında hayır cihetine vermek, mesela camiye, köprüye, fakirlere bin lira harcamak israf değildir. Günlük harcamalarımda kendi ihtiyacımı tespit etmeliyim. Bütçeme göre hudutlandırmalıyım ve ona göre harcamalıyım. Borca girmekten sakınmalıyım. Ağır borç, yani verilmesinde zorluk çekilen borçlardan daha fazla sakınmalıyım. Rahatlıkla verebileceksem zaruri işlerde ihtiyaç kadar borç almak caizdir. Ölçüyü kaçırmamalıyım. Borçlu iken sadaka vermek caiz değildir. Karşılığını bulamayan borçlunun malı yoktur ki sadakası olsun. Ödemelerini vaktinde yapması farzdır veyahut vaciptir. Vaktinden tehir etmesi haramdır. Bu tür haramlardan sakınmalıyım. Herhangi bir hayrı işlemek için herhangi bir haram işlenilmez. Hasılı harcayacağımı nereden kazandığım, nereye harcayacağım hakkında dinimin hükmünü her şeyden evvel öğrenmiş olmalıyım ve tatbik etmeliyim. Aksi takdirde türlü belaların tolusuna yakalanmış olurum. Allah Teala bundan korusun. Verecekli olduğum zaman vaktinde ödemelerimi yapmış olmalıyım. Alacaklı olduğum zaman cömertlik yapmalıyım. Ödemesini itiraf ettiği halde borcunun tehirini isteyene tehir etmeliyim. Muhtaç bir verecekliğe vakit vermenin vacip olduğunu unutmamalıyım. Çok zayıf olanlara bağışlamamın büyük bir sadaka olduğunu bilmeliyim. Borcunu inkar eden yahut hilesi tespit edilen bir kimseye cömertlik yapılmaz. Halkı bu kötü haslete sevk etmemeliyim. Doğrusu alıştırmamalıyım. Zayıf tarafımı bilip de fırsatı kullanıp beni harcamak isteyen kimseyi de tanımış olmalıyım. Ona borç vermekten sakınmış olmalıyım. Zararsız zayıfları kucaklamamın, onlara yedirmemin, onlara yardım etmemin İslam dinine mahsus bir şiar olduğunu bilmeliyim. Rahatlıkla bu işi yapmalıyım. Yaptığıma da sevinmeliyim. Halka yahut mümin kardeşime yapmış olduğum bir iyiliğin karşılığını, Allah-u Teala'dan beklemeliyim. Ve yapmış olduğum iyiliği dimağımdan silip unutmalıyım. Başkasına asla söylememeliyim. Bütün iyilikler Allah için yapılır. Bütün sadakalar gizli verilir. Far zekat müstesna. Verdiği sadakayı başkasına söyleyenin kusuntusuna dönmüş gibi olduğunu bilmeliyim. Teşvik yahut talim için sır saklayan kamil insanlara söylemekte zarar yoktur. Hadis-i şerifte, Albirr la yibla, ve la yunsa, ve la yamutu, iğmal Hayır ve iyilik çürümez, günah unutulmaz, gizlilikleri bilen Allah Teala da ölmez. Öyle ise istediğini işle, işlediğin gibi mükafatlanır ve yahut cezalanırsın, buyurulmaktadır. İşte en büyük düsturumuz vicdanlarımızı bizi hayra ileten Allah Teala'ya, emellerimizi, hayırlı işleri yapmaya bağlamış olmalıyız. His olarak, niyet olarak, ahlak olarak da bunda sebat etmeli ve hayırlı hislerimizi, duygularımızı fiile geçirmiş olmalıyız. Gayemiz, evvela Müslüman bir insan olmak ve iyi insanları yetiştirmektir. Buna çalışmış olmalıyız. Bin netice, her anda gerek Rabbimize karşı, gerekse müminlere karşı hatta bütün insanlara karşı sorumlu olduğumuzun şuurunda olmalıyız. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin ya eyühen nasu inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ve inna Allah amara'l mu'minina bima amara bihi'l murseline. Feqala ya eyühe'r rusulu kulû minat tayyibati wa'melû salihah inni bimâ ta'melûne alîm. Ve qala ya eyühe'llezîne âmenû kulumun tayibatima raziqnakum sonra zekra er recle yutilu sefer eşa sa agbara ymuddu yadayhi ila sema ya rabbi ya rabbi ve mat'amuhu haramun ve mashrabuhu haramun ve malbasuhu haramun ve gudiya bil haram fa anna yustecabul lidhalika ey insanlar şüphesiz Allah Ta'ala bütün noktan sıfatlardan pak ve münezzehtir hoş ve helalden başkasını kabul etmez Gerçekte Allah Teala müminlere de rasullere emrettiği şeyleri emrederek "Ey rasuller, halis helal olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Gerçekte ben işlediğiniz amelleri hakkıyla bileceğim." buyurmuştur. Ve yine "Ey iman edenler, size rızk olarak verdiğimiz helal ve hoş olandan kazanıp yiyiniz." buyurmuştur. Bundan sonra adam hayırlı uzun sefere çıkar da saçları dağılmış Toz toprağa bulanmış olduğu halde ellerini semaya kaldırır. Ya Rab, Ya Rab diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Hasılı kendisi haramdan beslenmiş. Artık böylesine nerede icabet olunur buyurduğu düsturunu her anda göz önünde bulundurmalıyız. İmkan derecesinde helalden kazanmış olmalıyız. Dinimizin izni olduğu yerlere imkan derecesinde harcamış olmalıyız. Peygamberimiz Hazreti Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem يَئْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مَا أَخَدَ مِنْهُ اَمِنَ, الحلال أمن İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, kişi helalde mi, haramda mı aldığını umursamaz, buyurmaktadır. Şüphesiz peygamberin Ali maksadı sadece gaybi şeyleri bildirmesi değildir. Bu tür hadisi şerifler, liderin nazarı itibara almış olduğu tehlikelerden tabilerini sakındırması, birlikte yol göstermesi manasında tahzir kabilindendir. Yani, gafil insanların kendilerince bir yol tutturup gittikleri, helal harama dikkat etmedikleri son zamanda, sakın siz gaflete düşmeyin, halis helalden kazanın ve kazandığınızı dinin izni olduğu yerlere harcayın demek istemiştir. Şu halde ben dinimle ve Müslümanlık vasfımla sorumlu olduğumu bilmekle garip olmalıyım ve peygambere karip, yakın akraba gibi olmalıyım. Zira bir hadisi şerifte Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an r'ayyetihi Fel emirul lezî alennâsi ra'in ve huve mes'ulun an r'ayyetihi Vel racülü ra'in 'ala ehl-i beytihi ve huve mes'ulun an r'ayyetihi والمرأه راعيه على بيت زوجها وبلده وهو مسؤول عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا كلكم راع وكلكم مسؤول sürünüzden idareniz altında olan can ve maldan sorumlusunuz binaen aley insanların işinin başına gelen büyük amir imam Halife çobandır ve o reayasından sorumludur. Her adam iyali üzerine çobandır. O da reayasından, iyal fertlerinden sorumludur. Kadın, kocasının evi ve kocasının çocukları üzerine çobandır. O da onlardan sorumludur. Adamın kölesi, işçisi, memuru, efendisinin malı üzerine çobandır. O da ondan sorumludur. Dikkat edin, hepiniz çobansınız ve hepinizle ayağınızdan sorumlusunuz diye buyurulmaktadır. Her an sorumlu olduğumun şuurunda olmalıyım. Diğer bir hadisi şerifte inna evliyai minkumul muttaquna fe in kuntum ulayka fezaaka ve illa fanzuru la yati ennas bil a'mal yawmul kıyameti ve ta'tun bil athqali fe yuradu ankum. Gerçekte halis dostlarım sizden takva sahibi olanlardır. Eğer siz o takva sahibi olanlar iseniz bu ne güzel. Aksi takdirde iyiden iyiye düşünün. İnsanlar kıyamet gününde amelleriyle gelir, sizler de ağır yüklerle gelirsiniz. Ve bu sebepten sizden yüz çevrilecektir, çevrilmesin buyurulmaktadır. İnsanlar kıyamet gününde A. Ehlibeyt gibi şefaat sebebiyle yahut şefaatsiz mağfiret edilen B. Amma uzun müddet, amma müebbet kendilerinden yüz çevrilen Lütf ve merhamet kapısı kapatılan olmak üzere iki fırkaya ayrılacaktır. Birinci fırkada olmaya çalışmakla garip olmalıyım. Peygambere garip, yakın akraba gibi olmalıyım. Wassalamu alaikum arahmetullah wa alhamdulillahi rabbil alamin. Övlen ve âkran. Ve salat ve salamü ala rasûlhi ve ala aalihi ve sâhibhi ajmâ'ina ila yûm al